Bismillahirrahmanirrahim Tekvir Suresi Mekki surelerden bir suredir. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin de dediği gibi Kıyamet gününü gözleriyle görmek isteyen insan Tekvir, İnfitar ve İnşikah surelerini okusun yeter buyurmuştur. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Birden on dörde kadar Güneş gürüldüğü zaman Yıldızlar döküldüğü zaman Dağlar yürütüldüğü zaman Gebe develer salı verildiği zaman Vahşi hayvanlar bir araya toplandığı zaman Denizler kaynatıldığı zaman Ruhlar çifleş, çifleştirildiği zaman, diri diri gömülen kız çocuğuna sorulduğu zaman, hangi günahtan dolayı öldürüldüğü, sayfalar açıldığı zaman, gök yerinden oynatıldığı zaman, cehennem kızıştırıldığı zaman, ve cennet yaklaştırıldığı zaman, kişi önceden ne hazırladığını bilecektir. Eh, Rabbimiz Subhanahu ve Teala kıyametin kopuşundan haber veriyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam güneş ve ay kıyamet günü dürülür buyurmuştur. Yıldızlar döküldüğü dağıldığı zaman nitekim Rabbimiz Subhanahu ve Teala Enfitar suresinde de yıldızlar düştüğü zaman yani kıyametin alametlerinden bahsediliyor insanlar çarşılarda alışverişteyken birdenbire güneşin ışığı gider onlar bu durumdan karşı karşıya iken birdenbire yıldızlar dağılır ve yine onlar bu durumdayken birdenbire dağlar toprağın üzerine düşer, yeryüzü harekete geçer, sarsılır ve karma karışık olur Cinler insanlara seryat ve figanla bağırırlar. İnsanlar cinlere seslenir. Kuşlar, kurtlar, hayvanlar birbirine karışır ve birbirlerine katışırlar. Vahşi hayvanlar bir araya toplandığı zaman, birbirine karıştığı vakit, gebe develer verdiği zaman, sahipleri onları başıboş bıraktıkları vakit, denizler kaynatıldığı, kaynaşıp birleştiği zaman, o zaman cinler der ki biz size hayırla geleceğiz. Cinler denize koşar bir de bakarlar ki denizler homurdayan ateş haline dönmüş. Onlar bu durumdayken birdenbire yeryüzü en alt yedinci yerin dibine yüzü de en üst yedinci göğe fırlar. Onlar bu durumdayken bir rüzgar gelir ve hepsini öldürür. İşte insan o gün Ne yaptıysa Hepsini o amel defterinde Görür Küçük büyük her ne işlemişsin 15'ten 29'a kadar And olsun sinenlere Akıp akıp Yuvalarına gidenlere Kararmaya başlayan Geceye Ağarmaya başlayan sabaha Şüphesiz ki bu Şerefli bir elçinin sözüdür. Arşın sahibi katında değerlidir ve güçlüdür. Kendisine uyulandan emindir. Sizin arkadaşınız asla deli değildir. Andolsun ki onu apaçık sıfta görmüştür. Kayıptan ötürü o asla suçlu da değildir. Bu kovulmuş şeytanın sözü değildir. Böyleyken nereye gidiyorsunuz? O ancak alemler için bir övüktür. Sizden doğru olmak isteyenler için alemlerin Rabb'i olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Evet. Üstümden gelen bir rivayette Amr İbni Hureys Ben Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasında namaz kıldım. Onun andolsun sinenlere Akıp akıp yuvalarına gidenlere kararmaya başlayan geceye, ağarmaya başlayan sabaha ayetini okuduğunu işittim. Buyurmuştur. Hazret Aliye bu ayet sorulduğunda o şöyle demiş: "Bunlar gündüzleyin de sinip, geceleyin beliren yıldızlardır." Buyurmuştur. Gecenin karanlığının bastırmasıyla yıldızın çıkması gündüz ağırmaya başlayınca da onların gitmesidir. Allah subhanahu ve teala burada aleyhissalatü vesselamın cibrili en güzel surette altı yüz kanadıyla gördüğünü, apaçık onu ufukta gördüğünü beyan ediyor. Bu Vatha'da olan görmedir ki Necm suresinin 5 ile 10. ayetlerinde anlatıldığı gibi burada da kastedilen Cibril'dir. En iyisini Allah bilir. Ve Rabbimiz Subhanahu ve Teala bunun akabinde kayıptan ötürü o asla suçlu değildir. Yani kaybı Allah bilir. Ve Cin suresinde de dediğimiz gibi bildirildikleri müstesna yani bildirdiği peygamberler müstesna bildirilen de zaten kayıptan çıkar bunları bildirmeden ötürü o asla suçlu değildir ve bu inen vahiy kovulmuş şeytanın sözü de değildir bu Kur'an korunmuştur ve Allah'ın mülkiyetindedir öyleyken nereye gidiyorsunuz Allah'ın doğurduğu apıçık ve belirgin iken ve onun aziz ve celil olan Allah katından geldiği açıkça ortadayken aklınız nereye gidiyor da onu yalanlıyorsunuz buyuruyor. Evet, o ancak alan için bir öğüt ve alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe sizler dileyemezsiniz. İsteyen hidayet erer, isteyen sapıklığa gider. Ancak bunların hepsi yine alemlerin Rabbi olan Allah'ın isteğine bağlıdır. Allah bizleri İslam'da sabit kılsın, dininde sabit kılsın, kalserimizi göndermesin. Elhamdülillahirrahmanirrahim.